Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hudud Cezalar Kitabı 2301 Ayşe annemizden kalem kötülüklerini yazmada üç kimseden yani uyanıncaya kadar uyuyanından rüyalanıncaya kadar küçükten ve aklı başına gelinceye kadar deliden kaldırılmıştır. 2302 Hazreti Osman'dan ve Vesselam'ı bir Müslümanın kanının akıtılması ancak üç şeyden dolayı yani iman ettikten sonra kafir olmasından dolayı yahut evlendikten sonra zina etmesinden dolayı helal olur. Veya o bir canı öldürmüş olduğu bir cana karşılık olmaksın öldürür de bu sebeple kendisi de öldürülür. 2303 Abdullah'tan. Ali Salat vesselam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik eden hiçbir adamın kanının akıtılması helal olmaz. Yalnız üç kimseden biri yani öldürmüş olduğu cana karşılık can, zina eden evli kimse ve dinini bırakan cemaatten ayrılan kimse hariç. 2304 İbn Abbas'tan Safvan bin Umeyye mescidinde uyuyorken ona bir adam gelmiş ve başının altından kaftanını çekip çıkarmış. Bunun üzerine uyanmış, kavuşup onu tutmuş ve Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e götürüp şöyle demiş. Ya Resulallah ben mescitte uyuyordum derken bana bu adam gelip başımın altından kaftanımı çekti çıkardı. Ben de kavuşup onu tuttum ve işte size getirdim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun elinin kesilmesini emretmiş. O zaman Safvan Ya Resulullah şüphesiz benim kaftanımın değeri kendisinden dolayı elin kesileceği miktara ulaşmamıştır dedi. Aleyhisselatü Vesselam da onu bana getirmeden önce bağışlasaydın ya buyurdu. 2305 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam el çeyrek dinar ve daha fazla kıymetli malın çalınmasından dolayı kesilir buyurdu. 2306 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam değeri üç dirhem olan bir kalkanın çalınmasından dolayı çalanın elini kestirdi. 2307 Ayşe annemizden hırsızlık yapmış olan mahrumlu kadının durumu Kureyşleri üzmüş ve onun hakkında Aleyhisselatü Vesselam ile kim konuşur demişler. Buradakiler buna Ali sallallahu aleyhi ve sevdiği insan Usame bin Zeyd'den başka kim cüret edebilir cevabını vermişler. Bunun üzerine Usame Ali sallallahu aleyhi ve konuşmuştu da o Allah'ın cezalarından bir cezanın haddin affı için aracılık mı ediyorsun demiş. Sonra kalkıp bir konuşma yapmış ve şöyle buyurmuş. Sizden öncekiler ancak şundan dolayı yok olup gitmişlerdi. Onlar işlerinde soylu, yüksek bir hırsızlık yaptığında onu bırakır ona ceza uygulamazlardı. Zayıf biri hırsızlık yaptığında ise ona cezayı uygularlardı. Allah'a anladın olsun ki şayet Muhammed'in kızı da hırsızlık yapsa muhakkak onun da elini keserdim. Buyurdu. 2308 Ebu Umeyye el Mahzumi'den Aleyhissalatü Vesselam'a beraberinde çalıntı hiçbir eşya bulunmadığı halde hırsızlık yaptığını açıkça itiraf eden bir hırsız getirildi. O senin hırsızlık yaptığını sanmam dedi. O evet yaptım dedi. Aleyhissalatü vesselam senin hırsızlık yaptığını sanmam dedi. Evet yaptım dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam o halde gidin elini kesin sonra onu bana getirin dedi. Onlar da elini kesti sonra da onu ona getirdiler. O zaman ve Selam Allah'tan bağış dile ve ona tövbe et dedi. O da Allah'tan bağış diledi. Ona tövbe ederim dedi. Aleyhissalatü vesselam, ya Allah onun tövbesini kabul buyur. Ya Allah onun tövbesini kabul buyur. dedi. 1309 Rafi bin Hadis'ten Aleyhissalatü vesselam, ne bir meyvanın ne de bir hurma göbeğinin çalılmasından dolayı el kesme yoktur buyurdu. Evet, 2311, 2312, 2313, aynı 2314, yine aynı 2315 Cabir'den ve Vesselam ne yağma edene ne kapıp alana ne de emanete hainlik edene el kesme yoktur buyurdu. 2316 Enes'ten ve Vesselam, şarap içmiş olan bir adam getirildiğinde o ona iki hurma dalıyla kırk değneğe kadar vurdu. Sonra Ebu Bekir bunun aynısını yaptı. Ömer halife olduğunda ise o halka danıştı da Abdurrahman bin Af cezaların hatlarının en hafifini yani seksen değnek vur dedi. 2317 Sayın İbnül Menzir er Rekâşî'den Ben Osman bin Affan'ın yanında bulundum. Ona şarap içmiş olan Elvelit bin Ukbe getirildi de o şahitleri dinledikten sonra ona şarap içme cezası uygulattı. El velite vurulan değnekleri Ali sayıyordu. 40 değnek vurulduğunda Ali yeter dedi. Sonra Ali sözüne şöyle devam etti. Ali s.a.m. 40 değnek vurdu. Ebu Bekir 40, Ömer ise 80 değnek vurdu. Bunların hepsi de sünnettir. 2318 Utbe bin Urve bin Mesud es-Sakafi Amr ibn-i Şerid'den a.s.m. Sizden biri şarap içtiğinde onu dövün. Sonra tekrar içerse yine dövün. Sonra yine içerse yine dövün. Sonra tekrar içerse onu öldürün. 2319 Ebu bin Niyardan ve Vesselam'ı hiç kimse için hiç kimseye Allah'ın cezalarından bir cezadan hadden dolayı olanları hariç işlemiş olduğu bir günahın cezası olarak veya terbiye maktası, maksadıyla on kamçıdan fazla vurması helal olmaz. 2320 Cabir'den Eslem kabilesinden bir adam Ali vesselama gelmiş ve ona anlatmış ki kendisi zina etmiş. Sonra kendi aleyhine dört defa şahitlik etmiş. O zina etmiş. Bunun üzerine Ali sallatü vesselam onun cezalandırılmasını emretmiş. Bu adam evliymiş. 2321 Cabir bin Semure'den kısa boylu bir adam olan Maiz bin Malik üzerinde bir daha kaftan gömlek olmadığı bir halde bir peştemal sarılmış olarak Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Aleyhisselatü Vesselam o sırada bir yastığa sol taraf üzerine yaslanmış bir haldeydi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam onunla konuştu. Ancak ben ona ne konuştuğunu onların anlayamadım. Çünkü ben uzaktaydım. Aleyhisselatü Vesselam sonunda onu götürüp rejim edin dedi. Ardından ise onu geri çevirin buyurdu ve onunla yine konuştu. Ben onları işitiyordum. Ne var ki benimle onun arasında bir topluluk bulunuyordu. Bu sebeple ona ne konuştuğunu anlayamadım. Sonra onu götürüp ve dedi. Ondan sonra Ali Vesselam ayağa kalkıp bir konuşma yaptı. Sonra şöyle buyurdu. Biz ne zaman Allah yolunda savaşa çıktıysak şehveti başına vurmuş, tekenin sesi gibi şehvet sesi olan birileri kendisini geri bırakıyor. Kocalar yanlarında bulunmayan kadınlardan birine birazcık süt verip zina etmek için ayartıyor. Vallahi bu tip kimselerden birine ele geçirirsem ona mutlaka herkese ibret olacak bir ceza veririm. 2322. Zeyd bin Halid ve Şiblid'den. Bir de daman-ı Salatü vesselama gelip Allah aşkına aramızda sadece Allah'ın kitabı ile hükmedin dedi. Hasmi da bu ondan daha anlayışlıydı. Doğru söyledi. Aramızda Allah'ın kitabı ile hükmedin ve bana ya Resulullah konuşmam için izin verin dedi bunun üzerine aleyhissalatü vesselam söyleyin buyurdu. O da şöyle konuştu Muhakkak ki oğlum şunun ailesinin yanında işçiydi. Derken onun karısıyla zina etmiş. Bundan dolayı ben ona yüz koyun ile bir hizmetçi fidye verdim. Sonra ben hakikaten ilim ehlinden bazı adamlara bu meseleyi sordum da onlar bana bildirdiler ki oğluma yüz değnek vurma ile bir yıl sürgün. Bunun karısına ise rejim gerekir. O zaman aleyhissalatü vesselam Nefsim elinde tutan Allah'a yemin olsun ki mutlaka aranızda Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Yüz koyun ile hizmetçi sana geri verilecek. Oğluna yüz değnek vurmayla bir yıl sürgün gerekir. Enes sen de şunun karısına git de ona sor. Ve eğer zina ettiğini itiraf ederse onu rejim et. Enes kadına gitti sordu. Kadın itiraf etti. O da onu rezmetti. 2300 23 Nasır bin Dehir el Estemiden. Ben onu Ebu Muhammed ettarimi Maiz bin Malik'i kastediyor demiştim. Rejmedenlerin arasındaydım. Derken o taşların isabetinden acısını görünce şiddetli feryadı figan etti. Sonra bunu aleyhissalatü vesselam'a bildirdik de o o zaman onu bıraksaydınız ya buyurdu. 2324 Ebu Said el-Hudri'den sallatü Vesselam, Maiz bin Malik'i götürüp rejim edin dedi. Biz de onu Fakül Gargat Meza kabristanına götürüp rejim ettik. O zaman vallahi biz ne onun elini kolunu bağladık ne de onun için çukur kazdık. Fakat o ayağa kalkmış, biz de ona kemikler, küçük ve büyük taşlar atmıştık. 2325, Abdullah bin Burey'de, o da babasında. Ben bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyordum. Derken ona Maiz bin Malik denilen bir adam geldi ve onun yanında zina ettiğini itiraf etti. O zaman Aleyhisselatü Vesselam onu üç defa geri çevirdi. Ardından o dördüncü defa gelip itirafda bulundu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili emrini verdi de onun için bir çukur kazıldı ve o göğsüne kadar onun içine konuldu. Aleyhisselatü Vesselam halka onu rejim etmelerini emretti. Onlar da rejim onu öldürdüler. 2326 İbn Ömer'den bir gün Yahudiler kendilerinden olan zina etmiş bir erkekle bir kadını Resulullah'a getirdiler. O sizden zina eden kimselere siz nasıl muamele yaparsınız dedi. Onlar zina edenler hakkında onda yani Tevrat'ta bir şey bulamadık dediler. Bu zaman Abdullah bin Selam onlara yalan söylediniz. Tevrat'ta rejim hükmü var. Eğer doğru söylemişseniz Tevrat'ı getirip okuyun dedi. Onlar da Tevrat'ı getirdiler. Tevrat'ı incelemeye başladıklarında işlerinden onu okumakta olan okuyucu avucunu rejim ayetinin üzerine koydu. Abdullah bin Selam da bu nedir dedi. Oradakiler bunu görünce o yani Tevrat okuyucusu bu rejim ayetidir cevabını verdi. Bunun üzerine ve sellem zina etmiş olan erkek ve kadınla ilgili emrini verdi de onlar mescidin yanında cenazelerin konulduğu yere yakın bir yerde rejim edildi. 2327 İbn Abbas'tan Şüphesiz Yüce Allah Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'a akhile gönderdi. Ve ona kitabı indirdi. İndirdiklerin içinde rejim ayeti de vardı. Biz de onu okuduk onu ezberledik, onu anladık. Aleyhissalatü vesselam rejim etti. Ondan sonra biz de rejim ettik. Şimdi insanlara zaman uzarsa bir sözcünün rejim ayetini Allah'ın kitabında bulamamaktayız demesinden korkuyorum. Halbuki rejim hükmü Allah'ın kitabında erkek ve kadınlardan zina eden kimseye evli olduğunda aleyhine delil sabit olunca veya gebelik yahut itiraf olunca haktır buyurdu. 2328 Zeyd bin Sabit'ten Şahitlik ederim. Andolsun ki ben aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim. İhtiyar erkek ve ihtiyar kadın zina ettiklerinde onları kesinlikle rezil ederim. 2329 Abdullah bin Buray deden o da babasından. Bir gün Ali sallallahu aleyhi ve sallamın yanında otururken ona Kadimoğullarından bir kadın gelip ya Nebiullah, ben gerçekten zina ettim ve senin beni zina günahından temizlemeni gerçekten istiyorum dedi. Aleyhissalatü Vesselam ona dön git dedi. Ertesi gün kadın yine gelip aynı şeyi söyledi. Ya Nebiyyullah beni temizle dedi. Belki sen beni Maiz bin Malik'i geri çevirdiğin gibi geri çevireceksin. Vallahi ben şüphe yok ki hamileyim dedi. O zaman Aleyhissalatü Vesselam dön git doğumu yapıncaya kadar bekle dedi. Sonra kadın doğumu yapınca bir bez parçası içinde taşıdı bir bebek getirdi ve Ya Resulullah işte bu doğumunu yaptım dedi. Git onu emzir sonra sütten kes büyüdü. Kadın çocuğu sütten kesince, elinde ekmek parçası olduğu halde onu Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a getirdi ve Ya Nebi Allah, muhakkak ki onu sütten kestim dedi. Allahu eyvallah. Ali sallallahu aleyhi ve sallam emretti de çocuk Müslümanlardan bir adam'a verildi. Yine emretti de kadın için bir çukur kazıldı. Ve göğsüne kadar onun içine konuldu. Ardından insanlara onu rejim etmelerini emretti. Derken Halid İbn-i İbn Velid bir taş getirip başına attı da kan Halid ibnül i Velid'in yanağına bulaştı. O da ona çirkin söz söyledi. O zaman Halid'in ona çirkin söz söylemesini duydu. Ve yapma ya Halid ona çirkin söz söyleme. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki o gerçekten öyle bir tevbe etti ki şayet o tevbe, tevbeyi sahibi mesk yani haksız yere fazladan vergi gümrük alan kimse harakçı yapmış olsaydı o bile bağışlanırdı buyurdu. Sonra kadının cenaze namazına hazırlatılmasıyla ilgili emrini verip namazını kıldırdı ve kadın defnedildi. Evet öyle bir din ki insan itiraf bile edebilir. Bugün öyle haldeyiz ki aynı dine sahibiz. Aynı dinin mensubuyuz. Ve Müslümanların her işi yalan, dolan, şükür, ve ahlak diye bir şey bulmak çok zor. İmran bin Hüseyin'den Cüheyn'e kabilesinden bir kadın aleyhissalatü vesselama zinadan hamile iken gelip ya Resulullah ben hakikaten bir ceza hak ettim. Onu bana uygula dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun velisini çağırdı ve şöyle buyurdu. Gitti ona iyi muamele et ve doğumunu yapınca onu bana getir. O da kendisine buyurlarını yaptı. O zaman Aleyhisselatü Vesselam emretti de. Kadının elbiseler üzerine bağlanıldı. Sonra rejim edildi. Ardından cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Ömer ya Resulullah zina etmiş olduğu halde onun namazını mı kılıyorsun dedi. Andolsun ki o öyle bir tövbe etti ki şayet bu tövbesi Medine ahalisinden 70 kişi arasında bölüştürülseydi onları bile için alırdı. Onun canını Allah Azze ve Celle için vermesinden daha üstün bir tövbe gördün mü? 2331 Ebu Hureyre'den ve Vesselam evlenmemiş iken zina eden kadın kölenin mi soruldu da Zina ederse ona değnek vurun. Sonra tekrar zina ederse yine değnek vurun. Sonra tekrar zina ederse ona yine değnek vurun." buyurdu. 2332 Ubade İbnü Samit'ten. Aleyhissalatu vesselam zina edenlerin yeni cezaları bildirildiğinde şöyle buyurdu. "Benden alın, benden. Muhakkak ki Allah onlara yani zina eden kadınlara yol yaptı. Hükmünü beyan etti." Bekar erkekle bekar kadının zinalarının cezası yüz değnek vurmak ve bir yıl sürgün etmek. Evli erkekle evli kadının zinalarının cezası ise yüz değnek vurmak ve rejim etmektir. 2333 yine aynı. 2334 Habib bin Salim'de. Bir delikanlıya kurkur kur, uzun gemi lakabı verildi. İşte bu delikanlı bir gün karısının cariyesiyle cima yaptı. O Numan bin Beşir'in huzuruna çıkarıldı. Numan, and olsun ki onun hakkında kurtarıcı bir hüküm vereceğim. Eğer karısı cariyesini ona helal kılmış idiyse ona yüz sopa vurun. Helal kılmamış idiyse onu rejmedin. Bunun üzerine delikanlının karısına kocan cariyenle cima olsun da izinli midir dedi. O da ben hakikaten onu helal kıldım dedi. Ebu Numan da ona yüz sopa vurdu. Bu hadis aleyhissalatü ve sellem'e nispet edilir. 2335 yine aynı. 2336 i̇bn Huzeyme bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam kime bir ceza hat uygulanırsa ona bu ceza uygulanmasına sebep olan günahı bağışlanır buyurdu. Evet bu kitapta da bit